Açık Yeşil Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Matrak Açık Radyo'nun 94.9 burası. Açık Yeşil programını yapıyoruz. Ümit Çahin yok. Can Tombil ile birlikte ben Deniz Ömer Madra. Merhaba. Ediyorum. Ve günaydın derken aslında Mahir Ilgaz'a bağlanıyoruz. Çünkü zaten bugün ilk defa başlattığımız bir iklim için programıyla beraber... 29 Haziran'da dünyanın eksenini değiştirmeye yönelik dünyanın çeşitli ülkelerinden, 140 ülkesinden gelen yüzlerce iklim aktivisti ile birlikte toplantılar yapılıyor. Şimdi iklim için harekete geçme zamanı. Günaydın Mahir. Günaydın. Günaydın. Evet, bizi bu konuda sabah biraz Nuran Yüce ile azıcık konuşma fırsatı bulduk ama... Bu programında Açık Yeşil'in tamamını da buna tahsis edelim dedik. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, nasıl gidiyor her şey? <gülüyor> ee, epey yoğun gidiyor her şey. İşte e, yani bu hafta aslında bizim etkinliğimizin ön hazırlıkları için en yoğun hafta. Çünkü bir eğiticilerin eğitimlenen e, faaliyetimiz var. O başladı bile. E, ben de onun için şu anda diğer arkadaşlarla beraber bir yerdeyim ve çalışmalara başladık. İsterseniz... E, biraz küresel eksen değişimi veya Global Power Shift dediğimiz olayın ne olduğuna dair tabii, e, konuşayım. Tabii, tabii, tabii. Tamam. Daha sonra 29 hakkında da daha e, geniş konuşmaya çalışırım. E, Global Power Shift fikri aslında e, çok yeni bir fikir sayılmaz. Yani e, ortaya çıkışı 2009 sonrasında Kopenhag'da o yapılan, hocam siz de oradaydınız ve şahit hmm. olduğunuz o müthiş e, iklim zirvesi fiyaskosunu takiben e, insanların e, zihnine bunun tohumlarını yerleştiğini söylemek e, mümkün. Şöyle, e, o aslında tüm dünyada e, beklentilerin de yüksek olmasıyla e, birlikte terçinlenen bir Birleşmiş Milletler sürecinin işte dünyanın en önemli sorunu olarak e, birçok bilim insanı tarafından e, addedilen iklim krizine çözüm bulmakta yetersiz kaldığının altına çizen bir e, zirviydi. E, çünkü işte Kyoto'nun e, bu iklim konusunda, iklim değişikliği konusunda uluslararası bağlayıcı tek e, protokol olan e, Kyoto'nun da e, bitiş dönemi yaklaşıyordu ve ondan önce işte devletlerin bu konuda adım atmalarının e, gerekmesinden dolayı işte Kopenhag'da çok büyük meklentler e, vardı sivil toplumun denilinde. E, fakat bu e, Biz orada şahit olmuştuk hep beraber oradaydık. İşte bu beklentiler karşılanmadı. Yani hatta yüzlerce bin kişinin e, hep beraber dünyanın her yerinden gelen yani yüzlerce bin kişinin e, yürüyüşüne rağmen e, devletler hiçbir adım atmadılar. Hemen hemen yani işte bomboş bir metin çıktı ortaya. Daha sonra bu devam etti. E, yani takip eden şeylerde iklim Zirvelerinde Birleşmiş Milletler çerçevesi altında yapılan iklim Zirvelerinde Ee, bu yaklaşımın devam ettiğini söyleyebiliriz. İşte her seferinde e, senenin, o yılın e, sonunda yapılacak iklim zirvesi beklenti. Her seferinde e, beklentiler Kopenhag kadar olmasa da e, zirve yaklaşırken yükseldi. Zirve sırasında e, genellikle hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Yani çıkan bazı sonuçları olmasa arana genellikle beklentileri karşılamadı. İşte bu e, küresel eksen değişimi veya Global Power Shift e, orijinal İngilizce ismiyle e, dediğimiz etkinliğin arkasında da Bu Birleşmiş Milletler sürecinin yetersizliği yatıyor her şeyden önce. E, bu sürece verilen, e, gençlik tarafından verilen bir cevap olması düşünülüyor. Yani e, mesele şu, e, bizim bir iki şey ihtiyacımız var burada. Bunlardan bir tanesi e, 15 gün boyunca her yılın sonunda bir araya gelen devlet ve hükümet liderlerini adım attırmaya zorlamak. Bunu yapmanın yolu da, Onları Birleşmiş Milletler zirveleri sırasında baskı yapmak değil. Çünkü Birleşmiş Milletler sırasında e, baskı oluşturduğumuz siyasiler ülkelerine döndüğü zaman o baskıyı birdenbire unutabiliyorlar. Hiçbir önemi olmuyor onlar için. E, çünkü yerelde seçiliyor bu insanlar. 5-4 e, yıl, 5 yıl ne kadar kalıyorlar tekrilerde. Kalıyor. Bu araya girebilir miyim? Bir saniye. Yani evet, bunun evet, en tipik örneği de belki de son iklim zirvesinde işte Kanada Çevre Bakanı'nın şeyden çekildiğini, e, Dördüncü'daydı galiba. E, Kyoto Protokolünü ki e, girme yürürlüğe girmesi için en çok uğraşan, en hevesli ülkelerden biri Kanada olmasına rağmen e, bundan çekileceğini çünkü yeni konvansiyonel olmayan başka yöntemlerle petrol arıyor işte şirketlerle birlikte. Ee, orada değil ama döner dönmez o tavaya ayak basar basmaz biz Kyoto'dan da çekiyoruz zaten bir işe yaramıyordu filan gibi bir açıklama yapması yani hiçbir sorumluluk aynen. duymamaları gibi bir durumla karşı karşıyayız evet. <gülüyor> aynen öyle yani işte e, bu çok güzel bir örnek yani e, Kanada'da nispeten hani daha ilerici olarak tanımlanan bir hükümet vardı onlar Kyoto'ya yüksek destek veriyordu vesaire hükümet değişti işte Harper hükümeti iki dönemdir sanıyorum şu anda iktisarda. Ve ilk defa da koalisyon ve, dışı galiba. Yani pekiştirdi de iktidarını. Evet yapıyor? ve son derecede kuvvetli bir durumda sizin dediğiniz gibi. Aynı zamanda neoliberal politikaları sonuna kadar destekleyen bir hükümet. Bu yani boş alan bırakan hiçbir şekilde iklim veya çevre önceliklerine önem vermeyen, tamamen şirketlerin hakimiyetine bırakan bir e, politika benimseyince birdenbire e, iklim anlaşmaları da önemini yitirdi. Bu Kanada'da tek değil. Birçok başka ülkede örneğini gördük. Amaç işte, küresel eksen değişiminde amaç, birinci amaç genelde bu baskıyı kurabilmek ülkelerin üzerinde. E, bunun yöntemi olarak da şu benimseniyor. E, tüm dünyadan e, iki ayaklı bir strateji benimsendi küresel eksen değişimi için. İlk ayağında stratejinin tüm dünyadan 500 bunlar çok uzun bir e, seçim dönemi sonrasında e, belirlendi. E, tüm yana 500 iklim aktivisti genç e, İstanbul'da bir araya getiriliyor. İşte İstanbul neden seçildi ondan da biraz bahsedeyim. Çünkü bir İstanbul'a dünyanın her yerine ulaşım kolay. E, nispeten kolay yani. Yani. E, Dünyanın göbek deliği olarak adlandırılıyor birçok yerde biliyorsunuz. Bir ikincisi Türkiye'nin iklim politikalarının korkunçluğu OECD ülkeleri arasında Türkiye'nin işte bir ülkeler arasında kültürüm daha doğrusu. Sürekli sarıgaza artış rekorları kırması. Daha sonra bu insanlar burada nasıl daha faal, daha etkin, yerelde ses getirebilecek, baskı yapabilecek bir iklim hareketi oluştururum? Eğitimi alacaklar ve kendi ülkelerine gidecekler. Bu projenin ikinci ayağı kendi ülkelerine döndükleri zaman orada bu örgütlenmeyi başlatacaklar. Ve e, kendi hükümet ve devlet başkanlarını e, üzerinde siyasi irade oluşturacaklar. Amaçlanan, hedeflenen bu. Bu başta dediğim gibi e, bizim birinci e, hedefimiz. Bir ikincisi hedef olarak şu, e, işi zaten hani Birleşmiş Milletler nezdinden de biraz çıkartmak. Çünkü yani Birleşmiş Milletler nezdinde kaldığı sürece siz istediğiniz kadar siyasi baskı yaratın çok kolay bir şekilde halı ayağınızın altından çekilebiliyor. Yani Çünkü süreç yeterince şeffaf değil. uzakta yapılıyor ve etki edebilme imkanınız da bununla orantılı olarak azalıyor. Bu şekilde biz tekrar halkları işin içine sokmak, halka yaklaştırmak süreci istiyoruz. Ee, ve e, gençler arasında alternatif bir ağ kurmak, net kurmak, birbirlerini tanımalarını sağlamak, alternatif e, iletişim araçları yöntemiyle iletişim halinde kalmalarını sağlamak ve her şeyden haberdar olmalarını sağlamak da istiyoruz. Bir anlamda e, çift ayaklı e, bir proje diyebilirsin. Yani hem Birleşmiş Milletleri hareket etmeye zorlamak hem de Birleşmiş Milletler hareket etmese dahi e, kendi yerel örgütlenmelerinde veya bölgesel örgütlenmelerinde e, azaltım, seragazı azaltım hedefleri konusunda Siyasileri e, Zorlamak, adım atmaya zorlayacak Zorlamak. bir şey. Peki e, bu e, yani dünya hakikaten hemen hemen pek çok ülkesinde, ezici çoğunluğunu say, oluşturan ülkelerden gelen 500 civarında aktivistin gelmesinden bahsediyor. Evet, değil mi? evet. Peki evet, biraz ondan bir atölye çalışması gibi bir şey oluyor tabii aktivizm konusunda. E, bu gezi parkına da götürdünüz mü atölye çalışmasının bir parçası olarak? Şimdi daha henüz başlamadı e, küresel eksen değişimi. Önümüzdeki hafta başlıyor bir kere onu söyleyeyim. Bu, bu hafta burada olan e, arkadaşlar... Eğitimi verecek arkadaşlar ve onlar eğiticilerin eğitimi dediğimiz bir süreçte şu anda evet, e, Boğaziçi Üniversitesi'nin e, tesislerinde e, kalıyorlar hı. ve bu eğitimi gerçekleştiriyorlar. E, şeyden biraz daha bahsetmek gerekirse içerikten ve bunu nasıl yapacağından evet, e, yapmayı lütfen. planladığımızdan bahsetmek gerekirse onu da, da şunu söylemek gerekir. Bir kere e, insanlara... Sizin dediğiniz gibi dünyanın hemen hemen her yerinden tüm kıtalardan 137 farklı ülkeden gelen aktivistler var. Yani bunların arasında nasıl söyleyeyim işte Afrika'nın en uzak köşelerinden tutun işte birkaç on yıl içinde tamamen ortadan kaybolması söz konusu olan Pasifik Adalarından gelen insanlar da dahil olmak üzere. Yani bunlara biz frontline communities veya Türkçe ön safa toplumları diyoruz, ön cephe toplumları diyoruz. Çünkü bunlar iklim değişikliğinden birebir etki görecek insanlar. Bunlar da var bizim katılımcılarımızın arasında. Hatta işte Pasifik'ten 45 gün süreyle yolculuk edip buraya gelmek zorunda olan insanlar da var. E, bu insanlar hal böyleyken, çeşitlilik böyleyken bu insanlara şeyi veremeyiz. E, tek bir yerde geçerli olacak e, repertuarı, eylem repertuarı veyahut e, faaliyet biçimleri sunmak mümkün değil. E, yani bir örnek vereyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulanan e, siyasi irade oluşturma biçimlerini Türkiye'de veya Çin'de veya dünyanın pek çok ilkesinde uygulayamıyorsunuz. Aynı sonuçları alamıyorsunuz. Veya Türkiye'de işte son günlerde şahit olduğumuz e, yaratıcı faaliyetleri başka yerlerde e, yapamıyorsunuz. Aynı sonuçları alamıyorsunuz gibi e, birçok farklılık var. Hı -hı. Bizim amacımız bu eğitim sırasında bu çeşitlilikleri gözetmek ve yine o çeşit Hakim insanlar tarafından e, bu oturumların kolaylaştırıcılığının yapılması çünkü asıl katkıyı yine katılanların sağladığını, e, sağlayacağını öngörüyoruz. E, ve çıkan sonucunda o farklılığı göz önüne almış e, bir sonuç olması olduğunu, e, olmasını istiyoruz. E, i̇çeri konusunda şöyle bir şeye gittik. Yani <gülüyor> herkese e, aynı içeriği sunmak yerine E, beş ayrı patika diyoruz bunlara Veya işte e, İngilizce'de Konferans İngilizce olacağı için TREK e, Beş ayrı patika veya track olarak adlandırdık İşte bunlardan bir tanesi örneğin e, Politika e, TREK'i Bunun içinde e, Genel kabul görmüş e, Siyasi katkı sağlama yöntemleri var e, Bu yöntemlerin nasıl yapılacağı Farklı yerlerde nasıl işleyeceği var İşte lobicilikten tüm Farklı e, siyasi aktivitelere kadar olabilir e, Bir diğeri Medya ve iletişim e, çünkü çok önemli medya ve iletişim özellikle son günlerde Türkiye'de gördüğümüz üzere e, bir yandan ana akım medya son derece etkisiz, e, zayıf ve hatta e, aktif bir dezenformasyon çabası içindeyken diğer yandan e, sosyal medya araçları, yeni sosyal medya araçlarıyla e, alternatif kanallar oluşturmak mümkün. Her ikisini de e, odana alan bir fatika medya ve iletişim örneğin. Bir başka son derece önemli olduğum düşündüğümüz patika şiddesiz direniş. Son günlerde zaten gördük bunun önemini. Yine bir başkası güzel örneklerini yine son haftalarda sık sık yaşıyoruz yaratıcı aktivizm dediğimiz patika. Evet. E bu konuda da Türkiye'den katılacak e, katılımcılardan epey bir katkı beklediğimizi de söylemek durumundayım. Evet, tam bir e, atölye çalışması gibi oldu. Gezi Parkı'nın da e, bu Aynen, bu, aynen, bu, aynen. Biz çok takip ettiğimiz açık gazete, açık radyoda bu konuda medya ve iletişim alanında e, farklı bir e, moda girdi adeta ve 21 günden beri kesinti hiç e, kesinti vermeden takip etmeye çalıştık mesela bunu. E, aynen öyle. Ee, yani bir hatta e, yaratıcı aktivizm patikasının kolaylaştırıcıları e, bir kısmı önceden geldi Türkiye'ye ve Ciddi e, Parkı'ndaki faaliyetlere de birinci elden e, tanık oldular, izlediler. Hmm. E, önemli bir kısmında hayran kaldı yani onu da söyleyebilirim. Çünkü e, tüm dünya için yeni bazı şeylerde modellerde geliştirildi orada. Evet. Be İnsanlar Be o, beşinci olarak da yani şey politika, medya ve iletişim, barışçı direniş e ve yaratıcı aktivizm dışında bir patika daha var mı track? E var bir patika daha var. O da dijital aktivizm Hı, e tamam. patikası. E onu da önemli gördük. Aslında bunları bir araya aldığınız zaman hepsi birbirini tamamlayan şeyler. Bunları evet. birbirinden çok ayrışım mümkün. Zaten Sırf bu nedenlerden dolayı katılımcılara aslında bizim bir e, ana mülktesabat dediğimiz bir mülktesabat verilecek zaten. E, hepsinden parçaları içerecek ama herhangi bir dakikada uzmanlaşmak isteyenler için de e, birini seçip daha fazla o konuda uzmanlaşmaya, işte daha fazla bilgi belirme bilgiye erişmeye ve birlikte çalışarak aslında daha fazla pratik yapmaya imkan tanınacak. Evet, şimdi e, bu ana hatlarıyla e, belli oldu hayır e, Aslında... E, Bir de e, bu, bunun nasıl bir e, şeyle sonuçlanacağını, sonuçlanacağını konuşalım istersen. 29 Haziran Cumartesi günü. <gülüyor> evet, yani biz e, küresel eksen değişimi iki ayaklı bir proje olarak her şeyden önce tanımlıyoruz. Yani bu İstanbul'da yaptığımız e, ayağı bunun bizim e, birinci ayak olarak adlandırdığımız şey. Ve ikinci ayağı asıl projenin nasıl sonuçla sonuçlanacağı bu girişimin... E, gelen aktivistler ülkelerine dönüp burada edindikleri ağlarla, ördükleri ağlarla, tanıştıkları insanlarla oluşturdukları bölgesel koalisyonlarla ülkelerinde yaratacakları veya bölgelerinde yaratacakları etki üzerinden ölçülecek. Yani şu anda sonucuna ilişkin pek bir şey söylemek o bakımdan mümkün değil. Onu göreceğiz daha. Bir senemiz daha var onun için. Ancak Türkiye'de birinci ayağı sonuçlandırmak istiyoruz. Onu yaparken de E, buranın bağlamından çok uzaklaşmamak e, gerektiğini düşünüyorum Çünkü Türkiye'nin neden seçildiğini ilk başta özetlerken Türkiye'de yapılması düşünülen örneğin 50'den e, fazla kömürlü tariflerden de bahsetmek lazım. E, Türkiye'de e, yapılan veya yapılması planlanan 1500 HES'ten bahsetmek lazım. E, Türkiye'deki e, doğa alanından bir şekilde bahsetmek lazım. E, ve tüm bunlara e, aslında... E, Yani bizim düzenlediğimiz bir şey olmamakla beraber tüm bunları ses çıkartmak için 29 Haziran'da e, Türkiye'nin iklim hareketi Kadıköy'de bir araya geliyor. Saat 15'te 29 Haziran'da Kadıköy'de e, Hayra Paşa'nın Müneye Hastanesi önünde bir e, yürüyüş e, gerçekleştirecek Türkiye İklim Hareketi tarafından. E, epey geniş katılımlı bir yürüyüş e, olacağı e, söyleniyor. İşte yerelden e, Türkiye'nin yerel mücadelelerinden insanların da e, İstanbul'a bu yürüyüşe katılmak üzere e, geleceğini biliyoruz. E, Bizim de e, buradaki katılımcılarımızın e, isteyenleri ki e, bu büyük çoğunluğu e, olduğunu düşünüyorum. E, bu 29 Haziran'da bu etkinliğe gidip e, faal olarak e, katılmak istiyorlar. Böylece e, dünya çapında bir mesaj verilmesiyle getiriliyor. Yine aynı tarihte tüm dünyada destek e, hareketleri, destek. Ee, eylemleri düzenlemecek onu da e, söylemek gerekir. Evet. Altı farklı e, kıtada. E, evet yani bu dünya çapında aslında tam adıyla da e, müsemma diyeyim e, küresel eksen değişimi Aslında küresel bir şekilde de dünyanın dört bir tarafında da kıtalarda da desteklenecek bir şey. 29... Aynen öyle. Hmm. Yani biraz kreşe olacak belki ama işte son günlerin moda tabiriyle yani kurtuluş yok ıı, tek başına. ya Hep beraber ya hiçbirimiz ıı, sloganı aslında en fazla belki de iklim krizi için geçerli. E, hiçbir şekilde tek başına kurtuluşun olmayan ve dünyanın en büyük krizi ıı, olarak tanımlanan bir şeyden bahsediyoruz. Buna karşı küresel adım atmak zorundayız. Aksi düşünülemez düşünülemez. Zaten hiç anlamı olmaz. Evet. Bu belki çağrıcı kurumlara da kısaca değinebiliriz belki. Aralarında 350 Orgun Tema Vakfı'nın, Greenpeace'in, Yeşil Düşünce Derneği'nin, Açık Radyo'nun, ÇEHAV'ın, Toplum Gönüllülerinin, Küresel Eylem Grubu'nun, Bağımsız Hayvan Hakları Aktivistlerinin, Sokak Bizim Derneği'nin, Gola Kültür Sanat ve Ekoloji Derneği'nin, Euro Solar Türkiye'nin fikir sahibi damakların, Yuva Derneği'nin ve Su Hakkı kampanyasının bulunduğu geniş bir çağrıcı kurumlar listesi de var. Etkili Et gözüküyor. Etkili geniş bir çağrıcı kurumlar listesi var. Zaten burada heriflenen de işte dediğim gibi son haftalarda da örneğini gördüğümüz o birlik beraberlik duygusunu devam ettirmek. Çünkü bizim buna ihtiyacımız var. Evet. 29 Haziran Cumartesi nerede? Kadıköy'de. Hadi köyde evet. Haydarpaşa'nın numune hastanesi önünde. 15'te başlıyor. Bunu daha fazla, daha sık konuşma fırsatımız da olacak. Hem açık radyo programlarında hem de çeşitli biçimlerde, afişlerde de görmek, bakmak mümkün olacak. Peki o zaman burada bitirelim ve başarı dileklerimizle beraber Rafi'den de bir şarkı dinleyelim. Cool It Down diye gezegeni <gülüyor> serinletme üzerine. Mahir Ilgaz çok teşekkür ederiz. Kolay eder. gelsin şimdi. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. <gülüyor> Scrambling, the heat is all around We've got to cool it down Cool it, cool it down Appealing to the masses To cut our greenhouse gases down Wacky weather here Stormy weather there Climate change is on us The signs are everywhere We've got to cool it down Cool it, cool it down Take shelter from the storm Come together Cool it down Governments and CEOs Hear the people's call the star all around the world in the country and the towns there's a growing global chorus and it's ringing in the halls cool it cool it cool this planet down cool it cool it down cool it cool it cool this planet down cool it Children, do it for yourself. Everybody's needed. Everyone can help to cool it, cool it, cool this planet down. Cool it, cool it down. Hear us singing. Cool it, cool it, cool this planet down. Cool it, cool it down. Let's hear that guitar. A kis A kis pizzára.